Merhaba gençler. Evet edimsel koşullanmanın son videosundayız artık. Yani konfeti atabilirim yani. O kadar mutluyum ki sizden daha mutlu olduğumu <gülüyor> emin olabilirsiniz yani. Çok uzun süren bir konu. Yani dediğim kadar varmış zaten. E son ıvır zıvır kavramlarımız kaldı artık. Onları da tamamladıktan sonra edimsel koşullanma hikayesini burada sonlandırmış olacağız. Neleri konuşacağız? Neler kaldı? Koşullu anlaşma kaldı. Piramak, psikolojik tepkisellik, kaçmak kaçılma ve programlı öğretimle bitiriyor olacağız. Şimdi isterseniz koşullu anlaşmayla başlayalım. Arkadaşlar, öğrencilerimiz soru çözerken karıştırıyorlar. Koşullu anlaşmayla piramak ilkesi biraz karışıyor. Ama şunu söyleyeyim, bakın şu koşullu anlaşmadır, tamam mı? Bu da piramaktır. Yani biz aslında şöyle deriz, her piramak ilkesi aslında koşullu anlaşma mıdır? Evet. Ancak her koşullu anlaşma piramak mıdır? Hayır arkadaşlar. O zaman koşullu anlaşma ile piramak ilkesi arasında bazı farkların olması gerekir. Şimdi o farkları konuşmadan önce koşullu anlaşmanın ne olduğuna bakalım. Ben dedim ki burada koşullu anlaşma kişinin istediği bir şeyi elde etmek için kendisiyle veya bir başkasıyla yapmış olduğu karşılıklı sözleşmedir. O zaman şöyle diyebilir miyim? Koşullu anlaşmada kişi kendi kendine de bir anlaşma ya da sözleşme ya da akit ortaya koyar. Başkasıyla da, başkasıyla da yapabilir. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Aynı zamanda kişi sonuca ulaşmak için belli etkinlikleri yapması gerektiğini bilir. Yani bu konuda da sıkıntı yok. Aynı zamanda arkadaşlar koşullu anlaşmada taraflar arasında ortak bir anlaşma olması gerekir. Ee, şöyle düşünmeniz lazım. Bence en önemli kısım burası. Dedim ki davranışlar arasında ön koşul ilişkisi aranmaz. Yani... Önce bunu yapacaksın, sonra şunu yapacaksın. Piramak ilkesinde olduğu gibi böyle bir ilişkiden bahsetmiyorum. Bak mesela örnekler verelim. Örnekleri şuraya yazayım mı? Ya da şuraya yazayım daha iyi olacak. Bu nasıl silgi ya? Şimdi gençler mesela diyorum ki eğer eğer tüm soruları çözersem Sinemaya gideceğim eğer tüm soruları çözersem sinemaya gideceğim arkadaşlar burada anlaşmayı ben kiminle yaptım kendi kendime yaptım dolayısıyla da bu ne olacaktır bir koşullu anlaşma olarak karşımıza gelir şimdi prema konuşalım sonra kıyaslayalım örnekleri biz premak ilkesine büyük anne kuralı ya da ilgi etkinlik pekiştirici olarak da tanımlıyoruz arkadaşlar premak ilkesi koşullu anlaşmanın özel bir halidir. Ve biz bireyin en çok yapmak istediği şey ile, bak burası çok önemli, bireyin en çok yapmak istediği şey ile en az yapmak istediği davranışlar birbirine ön koşul ilişkisiyle bağlanır diyoruz. Yani mantık <gülüyor> soru mantığı şu olmalı: önce istenmeyen davranış yaptırılır, ondan sonra istenen davranış ne olur? Ödül olarak karşımıza gelir. Yani aslında bunu almasının koşulu nedir? Bunu yapmasıdır. O yüzden piramak ilkesi her zaman başka bir kişiyle yapılır. Her zaman. Ve arkadaşlar piramak ilkesinde bir hiyerarşi vardır. Önce bunu yapmak zorundasın sonra bunu yapacaksın. Yani mantık her zaman budur. E, her piramak dedik ki koşullu anlaşmadır ancak her koşullu anlaşma piramak değildir. O zaman... <gülüyor> Bu farkları daha iyi ayırt etmek için örnekler yapalım. Şimdi ben dedim ki eğer tüm soruları çözersem sinemaya gideceğim. Bak şimdi bunu piramak yaparsak ne olur? Piramak nasıl olacaktı? Bir başkasıyla yapılan anlaşmaydı değil mi? Annesi çocuğa diyor ki çocuk ödevlerini yapmak istemiyor. Ödevlerini yaparsan sinemaya gidebilirsin. Bakın, ödevlerini yapmak istemiyor, sinemaya gitmek istiyor. Sinemaya gidebilmesi için bunu ne yapması lazım? Mutlaka ödevlerini yapması lazım. Bu ne olacaktır? Piramak olacaktır. Başka örnekler yapalım. Herkes için uygunsa, haftaya aynı saatte toplanalım. Arkadaşlar burada önce bunu yapmalısın, sonra bunu yapmalısın diye bir mantık var mı? Yok. E, dolayısıyla da ne olacaktır? Bu bir koşullu anlaşma olacaktır. Peki şöyle bir soru gelseydi. Ispanak yemek, ispanak yemek istemeyen bir çocuk e, kolasını içmek istiyor. Yemekte annesi ne derse piramak olur. Şöyle demesi gerekir. Ispanağını yersen. kolanı içebilirsin. Dolayısıyla <gülüyor> bu da arkadaşlar ne olacaktır? Piramak ilkesi olarak karşımıza gelecek. Başka örnekler de yapalım. Mesela e, diyorum ki sınavı kazanırsam tatile gideceğim. Bu acaba koşullu anlaşma mıdır? Piramak mıdır? Tabii ki ne olacaktır? Koşullu anlaşmadır. Arkadaşlar sınavı kazanırsam Tatile gideceğim dediğimde ben anlaşmayı kendimle yapıyorum bir. İkincisi önce bunu yapmalıyım sonra bunu yapmalıyım. Önce istenmeyen davranış böyle bir şeyden asla bahsetmiyoruz. Piramak ilkesi olabilmesi için her zaman önce istenmeyen davranışın yapılması gerekir. Ondan sonra istenen davranışın gelmesi gerekir. <gülüyor> Peki bilgisayarla oynamak isteyen ama işte ne bileyim dişlerini fırçalamak istemeyen bir çocuk düşündüğümüzde. Biz bunu piramak ilkesine nasıl uyarlarız? Yani siz de bunu kendi kafanızda yapın orada. Ee, şöyle düşünün, diyeceğim ki çocuğa dişlerini fırçalarsan bilgisayarla oynayabilirsin. O zaman bu ne olacaktır? Piramak ilkesi olacaktır. Biz bunu çocuklarda çok sık kullanıyoruz ancak eğer piramak ilkesini çok sık kullanırsanız çocuk saf çıkarcı olur. Yani bir zaman sonra karşılıksız bir şeyin olmadığını düşünmeye başlar. Bu da sıkıntılı bir şey. Arkadaşlar, piramaktan yorum sorusu gelebilir. Piramaktan normal bir örnek üzerinden soru gelebilir. Bazen de tersten soru gelebilir. Şöyle ki, mesela bir örnek verir, örnekte hata yapar. Der ki, mesela e, ödevlerini yapmak istemeyen ama <gülüyor> sokağa çıkmak, parka gitmek isteyen bir çocuğa annesi şöyle der. Tamam madem, parka git ama parktan geldikten sonra ödevlerini mutlaka yapacaksın. Der ki soruda, Burada hangi ilkeye aykırı bir durum yaşanmıştır? Arkadaşlar annenin yaptığı hata ne? İstenen davranışı önce verdi. Dolayısıyla da piramak ilkesine aykırı bir durum yaşanmıştır. Peki bunun doğrusu nedir? Annenin ne yapması gerekir diyecek ki önce ödevlerini yap ondan sonra parka gidebilirsin derse işte bu ne olacaktır? Doğru bir piramak örneği olacaktır. Anlaştık mı? Lütfen bunları aklınızdan çıkartmayın. Burayı hallettik. Şimdi gelelim kaçma-kaçınma koşullanmasına. Arkadaşlar kaçma-kaçınma koşullanması klasik koşullanmayla edimsel koşullanmanın ortak bir sentezini ifade eder. Dolayısıyla da kaçma dediğimizde bak adı üzerinde kaçma. Yani yani olumsuz bir durumdan ne yapmaktır? Uzaklaşmaktır. Beni rahatsız eden bir durumdan uzaklaşmaktır. Mesela şöyle düşünün ya ben dışarıya çıktım bir anda yağmur bastırdı ve ıslanmaya başladım. Hemen böyle bir kafeye sığındım ya da bir apartmanın işte ne bileyim kapısına sığındım. E dolayısıyla da benim yaptığım şey ne olacaktır? Kaçmadır. Ama ben şöyle yaparsam ya bugün yağmur yağabilir. Ben yanıma şemsiye alayım dersem bu neye girer? Kaçınma. Çünkü kaçınmada ne, var, ne vardır? İstenmeyen bir durum ihtimaline karşı kişi ne yapar? Tedbir alır ya da önlem alır. Biz bunu görürsek sorularda ne diyeceğiz? Kaçınma. Şimdi bir ortama girdin, inanılmaz ses var. Ay dedim böyle oturamayacağım burada. Hani bazen olur ya böyle bir yere gidersin oturmaya. Ay çok gürültü var, gidelim falan dediğinde bu hangisine girer? Kaçmaya girer. Ama ya burası biraz gürültülü olabilir. Biz şuraya gidelim dediğimizde yaptığımız şey ne olacaktır? Kaçınma olacaktır. Mesela şöyle düşünün. E, anneniz çorba yapmış, böyle çok güzel falan mercimek yapmış mesela. Tam böyle yani... Çorba kaşığı aldın ve çok sıcakmış püskürttün çocuklar çok yapar bu kaçmadır olumsuz durumdan uzaklaşmaktır ama ben şöyle yaparsam ya üflersem acaba bu sıcak mı soğuk mu diye önlem alırsam ne olacaktır kaçınma olarak karşımıza gelecektir. E, son yıllarda tabi terör faaliyetleri çok fazla oldu polislerimizi kaybediyoruz askerlerimizi kaybediyoruz hakikaten üzücü şeyler. Ee, şöyle düşünün. Polislerin Allah korusun ama yani yapılan bir çatışmada işte vurulması ya da işte çatışma ortamından kaçması ya da uzaklaşması bu ne olacaktır? Kaçma ifade eder. Ancak kurşun yelek giymek yani herhangi bir vurulma ihtimaline karşı kurşun yelek giymek arkadaşlar bu ne olacaktır? Tabii ki kaçınmayı ifade eder. Yani nedir? Aslında tedbir almaktır. Bak mesela çocukları yıkarken şunu yapmamak lazım. Duşu açtığında birden soğuk su akabilir. Çocuk ne yapar? İrkilir ve uzaklaşır. Bu hangisine girer? Kaçmaya girer. Ama ya su sıcak mı, soğuk mu diye bir bakmak, yani bir ılık mı değil mi diye bunu e, suyu ılıştırmak ne olacaktır? Kaçınmayı ifade eden durum olacaktır diyoruz. Arkadaşlar kaçınmada bu şekilde e, tamamlamış olduk. Sınavda soru olarak gelebilir. Lütfen dikkat edin. Aa, psikolojik tepkisellik diye bir kavram var. Yani KPSS'de çıkmıyor ama e, denemelerde soru bankalarında çok sık karşımıza geliyor. Arkadaşlar psikolojik tepkisellik şunu ifade eder. Bazı yani genelde toplumsal bazıda düşünün bunu. Genelde toplumların hakları, özgürlükleri sınırlandığında bu, hak, e, bu halkların, bu toplumların Topyekün aslında baş kaldırmasını anlamak gerekiyor. Şöyle düşünün. Bizim için kurtuluş mücadelesi psikolojik tepkiselliktir. Çanakkale Savaşı psikolojik tepkiselliktir. Çünkü neden? Düşünsenize vatanınız işgal altında, topraklarınız parçalanıyor ve dolayısıyla da sizin yapmanız gereken şey toyekün bir baş kaldırı. E haliyle bu yapılan durum, özgürlüklerimiz sınırlandığında verdiğimiz aşırı tepkiler nereden kaynaklanıyor? Psikolojik tepkisellikten kaynaklanıyor. E, bunun dünyada o kadar çok örneği var ki Amerika'da kızıl kızılderililerin yaşadığı, siyahi insanların yaşadığı durumlar değil mi? Mesela çok ciddi anlamda e, köleliğe karşı mücadele eden insanlar vardı. Bunların temsilcileri var dünyada. E, dolayısıyla baktığınızda bunların hepsi arkadaşlar psikolojik tepkiselliktir. Tekrar söylüyorum. Özgürlüklerimiz sınırlandığında. Özgürlüklerimizi tekrar elde etmek için, haklarımızı tekrar elde etmek için yaptığımız savunma ne olacaktır? Psikolojik tepkisellik olacaktır. Müzik Ve Skinner son noktaya geldik. Allah'ım sana şükürler olsun. Ee, Bizim sevgili hocamız Zeynep hocam anlatacak size programlı öğretim modelini. Ben programlı öğretim modelinden bahsetmeyeceğim. Sadece çok kısa bir şekilde arkadaşlar programlı öğretim Skinner tarafından ortaya konulan bir yöntem olduğu için, bir model olduğu için çok kısa hani edimsel koşullanma sürecinde anlatıyor olacağız. Şimdi e, Skinner programlı öğretimi oluştururken de aslında ilk defa otistik olan çocuklar için kullanmış. Ama sonra bakmış ki ha yani... Evet, bu bayağı normal çocuklarda da işliyor. Dolayısıyla da insanların bireysel hızında, kendi hızında öğrenmesi açısından tabii ki yaygınlaşmış bir sistem. Aslında biz şey diyoruz, bireyselleştirilmiş öğretim sistemi. Yani bireyin hızına göre, kendi yapısına göre, bireysel farklılıklarına göre öğrenme sürecini ifade eden bir durumdur. Kebap, bu bir akronim. <gülüyor> Ankara'nın kebapları çok meşhur değil mi? Evet. Bursa kebap Bursa kebabı farklı ama Etra o başka bir şey. Daha güzel. Daha güzel evet. <gülüyor> Şimdi kebabın 5 e, tane, yani kebabın diyorum <gülüyor> programlı öğretimin 5 tane ilkesi var. Arkadaşlar, kebabın K'si küçük adımlar ilkesini ifade eder. Yani küçük adımlar dediğimizde kolaydan zora, basitten Karmaşığa doğru adım adım basamak basamak bir davranışın kazandırılmasıdır ki hatırlarsanız Turndike'ı anlatırken dedim ki arkadaşlar dedim Skinner dedim küçük adımlar ilkesini aldı bir de etki yasasını aldı işte oraya geldik. Küçük adımlar ilkesi bunu ifade eder. Aynı zamanda bir bağlantı daha kuracak olursak aslında kademeli yaklaşmanın da temelinde ne vardır? Küçük adımlar ilkesi vardır. Kebabın en'si arkadaşlar etkin katılımdır. Diğer ismiyle öğrenci aktivitesi. Yani yaparak ve yaşayarak öğrenmedir Skinner öğrenme sürecine bireylerin aktif katıldığında çok daha anlamlı sonuçlar elde ettiğini söylüyor üçüncüsü arkadaşlar kebabın B'si başarı aslında bu, burada şunu anlamak lazım başarı duygusunu başarı duygusunu hissetmek gençler şöyle bakın olaya ee, soru olarak çıktı bu ÖYT'de çıktı ama öğrenmede değil dedi ki KPSS ÖYT sorusunda bir öğrenci dedi kendini çok hani başarılı bulmamaktadır. İşte öğretmenin yapması gereken ilk şey nedir? Çocukta başarı duygusunu oluşturmaktır. Yani ben başardığımı hissetmeliyim mantığını ortaya koyması gerekir. Kebabın ağası anında dönüt düzeltme. Arkadaşlar bu aslında geri bildirim ilkesini ifade eden durumdur. Ee, geri bildirim derken biz e, mesela ben az önce şey yani önceki videolarda şunu dedim. Keşke dedim hani canlı canlı ders yapıyor olsak. Çünkü neden? Yani bakın orada geri bildirim çok daha güçlü oluyor. Ben sizden geri bildirim alıyorum, siz benden alıyorsunuz. Haliyle hata da yapsanız, doğru da yapsanız anlamlı ve kalıcı öğrenme oluyor. Biz şu an mesela ben videoda anlatıyorum ama Hani bizi izleyen hani bunca insan acaba hani nasıl anladı? Nasıl soru çözüyorlar? Ne yap? Bunu öğrenemiyoruz. Çünkü geri bildirim alamıyoruz. Haliyle öğretme öğrenme sürecinde geri bildirim arkadaşlar oldukça önemli bir faktör olarak da karşımıza geliyor ve son. Kebabın B'si arkadaşlar, kebabın B'si bireysel hız demektir. Yine muhteşem resim Yeteneğimle size. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar yok şaka yapıyorum. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Her insan çayı aynı mı içer? Hayır. Ben açık içerim. Öbürü demli içer. Öbürü başka türlü içer. Dolayısıyla da ya kimi şekerli içer kimi şekersiz içer. Şekersiz içenler bir havalı olur falan. Yani böyle bir şey var yani. Dolayısıyla da nasıl ki çayı farklı içiyorsak yani hepimiz aynı şekilde içmiyorsak biz öğrenme öğretme sürecinde de bireysel hızı önemsiyoruz. Yani her öğrencimiz aynı şekilde öğrenmiyor. Aynı şekilde bilgiyi ortaya koymuyor. Mesela kimisi bir kere okur, kimisi beş kere okur. Arada fark vardır. Dolayısıyla da herkesin kendi hızında öğrenmesini sağlayan bir sistem olarak da programlı öğretim modelini düşünebilirsiniz. Bazı eğitimlerde falan kullanılıyor. Programlı öğretim modelinde bir Üniteyi, bir konuyu halletmeden diğerine geçemezsiniz. Hatta o üniteyle, o konuyla alakalı soruları tamamlamadan, doğru çözmeden sizi öbür üniteye de aktarmaz. Dolayısıyla aslında yani siz öğrenene kadar Skidron'un modelinde ne yapıyorsunuz? Uğraşmak durumundasınız diyoruz. Ve bitti. Huh. Allah'ım çok şükür ya gerçekten. Arkadaşlar evet işte bu. Peşin satan Ayşegül Hoca e, modu. <gülüyor> çok mutluyum şu an inanılmaz. Çünkü edimsel koşullanma evet yani çok fazla zaman alıyor, çok soru gelmiyor. Asıl benim anlatacağım konular bundan sonra başlıyor. Yani biz şu zamana kadar edimsel koşullanmanın sonuna kadar geldiğimiz bütün konularda Dört soruluk kısmı halletmiş olduk. Yani geriye daha sekiz soruluk kısım var. Dolayısıyla bundan sonra bireyinize kuvvet, bize de Allah kuvvet versin. Çünkü Bandura'yı anlatacağız, Tolman'dan bahsedeceğiz. Geçtalt kuramlarından soru geliyor, bilgi işleme kuramından inanılmaz soru geliyor. Dolayısıyla da bunların hepsini konuşacağız. Asıl iş... Bundan sonra başlıyor. Ama bu şu anlama gelmesin. Hocam edimsere bakmayalım o zaman. Öyle bir şeyi asla kabul etmiyorum. Ben kendi girdiğim derslerde de söylüyorum. Arkadaşlar edimsel koşullanmayı, klasik koşullanmayı, gutter'i, turndike'ı sevseniz de sevmeseniz de bilmek durumundasınız. Yapacak bir şey yok. E, tavsiyem ne? Bana çok soruyorsunuz hocam hangi yayın çözelim ne yapalım falan diye arkadaşlar her yayın çözebilirsiniz yani bu konuda bir sınırlamamız yok benim derdim hep şudur kendi öğrencilerimde hani hep söylüyorum size de söylüyorum bunu e, ne kadar çok soru görürseniz soru formatı olursa o kadar. İyi olur, o kadar kalıcı öğrenme olur. Ha, yayınlar mükemmel olmayabilir ama yani siz bilginizden emin olduktan sonra yayınlardaki hataları da görmeye başlayacaksınız zaten. Dolayısıyla da ben o konuda bir sınırlama e, gütmüyorum. Her şeyi çözebilirsiniz. Benim kriter noktamı biliyorsunuz. Önce KPSS'ye çıkmış soruları çözün. Ondan sonra ne yapıyorsanız hepsini çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Ve tabii ki bir ödev mahiyetinde düşünün bunu. Lütfen elinizdeki kaynaklarda Edimsel koşullanma, klasik koşullanma yani yakın davranışçı kuramlarla alakalı ne varsa bitirin, çözün, bu işi kapatın. Bakın biz e, bütün olarak yani eğitim bilimleri, videolarımızı tamamlayacağız bütün dersler bazında. Yani işte Zeynep Hocam da işte Can Hoca zaten tamamladı, biz gelişimi tamamladık falan. Ölçme başlayacak ve o da kısa zamanda tamamlanacak. Dolayısıyla da şöyle düşünün, sizin... Yani Şubat ayının ortasında hadi en kötü Mart ayında eğitim bilimleriyle alakalı bütün eksiklerinizi kapatmanız gerekiyor. Bu böyle arkadaşlar. Evet Edimsel burada bitti. Hadi bakalım yenisine sağlık. Görüşmek üzere.